94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi'yi dinlemeye devam ediyorsunuz. Haberlerin ardından şimdi epey merakla beklediğimiz bir festivalden bahsedeceğiz. Karadeniz Müzik ve Sanat Festivali bu cuma ve cumartesi günü gerçekleşecek. E ve şu anda... Bir stüdyo konuğumuz var. Kutay Derin Kuay. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba Gözde. Merhabalar. <gülüyor> Esasında açık radyo dinleyicilerinin büyük bir kısmı umuyorum ki zaten sizi hem sesinizi hem isminizi biliyorlar. Ee, Perşembe akşamları Music of the World İstanbul programında yapımcısısınız ama bugün sizi hani bu kimliğin yanında tabii o Dünya müziği ile ilgili olan bilginiz ve merakınız bir yandan da Karadeniz Müzik ve Sanat Festivali'ne götürüyor diye düşünüyorum ama Uğraştığınız başka bir alanla ilgili olarak sizi konuk ediyoruz bu akşam GOLA Derneği'nden olan kimliğiniz de buradasınız esasında. Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği. Şimdi biraz önce ismini andığım Karadeniz Müzik ve Sanat Festivali'nden bahsedeceğiz. Birkaç parçada dinleme şansına erişeceğiz. Gelecek gruplardan bahsedeceğiz. Fakat öncesinde nasıl bir festival olacağını konuşmadan önce ben biraz şey sormak istiyorum. şimdi Yeşil Yayla Festivali çok yakın bir zamanda açık dergide de bahsettik. 7 senedir yapılan epey önemli gezici ve yerel olması açısından önemli bir festival. Şimdi siz zaten her sene yoğun çalışmalar sonucunda böyle bir festival ortaya çıkarıyorsunuz ee, ve bu festivalin sonunda da şimdi yeni bir festivale başlıyorsunuz ama bu sefer İstanbul'da yerel değil, e, gezici değil, hani tırnak içinde kültür başkenti diye adlandırabileceğimiz bir yere getiriyorsunuz Karadeniz müziğine. Nereden hasıl oldu böyle bir şeye başlamak diye başlayalım. Ee, önce e, merhabalar hepinize <gülüyor> e, burada olmaktan mutluyum. E, şöyle e, bu festivalin e, Gezici olmadığına henüz karar verilmiş değil. <Gülüyor> ee, yani İstanbul'da başlıyor. Ee, İstanbul'u bir yerde e, onora etmek için e, bu şekilde bir girişimi e, bulunduk. Tabii GOLA'nın ofisi de, GOLA burada açıldı, İstanbul'da açıldı ama odak hep Doğu Karadeniz oldu şimdiye kadar. <Gülüyor> Bir istisna var. E, 2010'da e, burada Kağıthane'de Nevroz Festivali yaptık. E, o da uluslararası bir festivaldi. Ve onda da altı ülkeden sanatçılar gelmişti. E, Türkiye'de pek bu açısı bilinmeyen e, bir Nevroz e, kutlandı orada. Hı hı. Ortak. İran dahil e, Afgan ya, Azerbaycan dahil falan. Yani Nevroz'un e, kutlandığı ülkeler evet aslında evet. E, şey aşağı yukarı 20-25 ülke kutluyor dünyada Hı. yani halklar kutluyor ee, böyle bir deneyim de geçirdik ee, ve bu pozitif bir şeydi bizim bir yerde açılımımız oldu yani dünyaya açılımımız oldu ayrıca e, Yeşilyalya festivalinde bir kadın sahnesi var kadın sahnesi gitgide uluslararası boyuta e, erişti e, Kafkaslar bu, buna katıldı bu sene e, yani Kafkaslar deyince işte Azerbaycan'a Ermenistan Gürcistan hı hı. girdi e, Türkiye tabii e, ve bu sene Makedonya'da katıldı bu e, kadın sahnesine sanatçılar açısından hı hı. ve orada kadın sahnesi deyince tabii orada gerçekten kadın sahnesi Hiç erkek yok böyle bir hı hı. ayrımcılık yapılıyor e, bundan da memnunum tabii ben <gülüyor> Ayrıca e, şimdi e, bunun bir boy, boyutu olarak düşündük. Neden olmasın İstanbul'da uluslararası bir festival. Hı hı. E, önce bunu Kafkas ve Karadeniz olarak düşündük. Fakat e, şimdi Balkanları da bu işin içine katıyoruz. Evet. Tabii e, bütün ülkelerin uzantıları var. Diyelim Türkiye Karadeniz'inde. Evet. Birçok halk var bunlardan biri orada artık bir yerde göçe zorlanmış hani mübadele dolayısıyla falan hı hı. Pontus halkı bugün Yunanistan'da yaşıyor çoğunluğu ee, ve oradan sanatçı getiriyoruz mesela yani uzantıları var her hı hı. şeyin evet. kafkaslar deyince ileri yıllarda bu tabi e, o setleri Afkazları da içerecek yani ülkesi olmayan halklar da var. Ee, Birçok Çerkez halkları gibi falan evet. bunlar da girecek zaman içinde bunu da düşünüyoruz. Yani böyle adım adım ilerleyen bir e, gelişim oldu hı hı. Ee, İstanbul'daki bu uluslararası diyoruz artık. Uluslararası Karadeniz <gülüyor> Müzik ve Sanat öyle. Festivali ve sanat kısmı bu sene e, itiraf edebilirim <gülüyor> o, o biraz geride kaldı hı hı. eksik kaldı. Umarım gelecek yıllarda onu da telafi ederiz. <gülüyor> esasında biraz önce söylediğiniz bir şey epey önemliydi. Çünkü esasında hem bu konuşmada hem söyleşe girmeden önce kafamda olan bir soruydu bu. Yani altı ülke var ama bu altı ülke hani bildiğimiz Karadeniz Ülkesi mesela Balkanları aslında öyle düşünmüyoruz ama biraz önce söylediğiniz tabii ki de çok önemli. Yani tarih içinde göçe zorlanmış olan insanların yaşadığı topraklar burası. Dolayısıyla hani Karadeniz kökenli olan, Rum, Pontus Rum'u olan birinin Yunanistan'dan o bağ kurabilmesi. Esasında o hani ulus sınırları dediğimiz coğrafi sınırların aslında pek de bir manası olmadığını zaten tam olarak festivalin tamamen. bunun manasızlığını göstermek için tamamen yapıldığını öyle. tahmin ediyorum. Evet, evet, tamam. öyle. Ee, ...yine yani... E, ...Lazlar var, Lazlar'ın... ...da bağlantısı var, Gürcistan'da. ...yani halklar zaten... E, ...dağılmış vaziyette... Evet. E, ...Türkiye'de yaşayan Çerkezler var... ...Kafkaslar'da yaşayan Çerkezler var... ...birçok tür... ...Arnavutlar... E, ...aynı şekilde yani... E, ...o sınırlar bir yerde... E, ...kafada oluşmuş sınırlar... ...pek doğru değil... E, ...biz onları da biraz zorluyoruz... Hı hı. E, ...ve zorlamaya da devam edeceğiz... <gülüyor> Yani biz de bunu daha, daha keyifli yani evet. gidiş e, pozitif olarak bakıyoruz biz şey. <gülüyor> e, yani açıları e, bir yerde dostça zorluyoruz hı hı. şimdi biraz önce dediniz ki sanat kısmı bu sene biraz geri kaldı daha çok müzik ön plana çıktı e, belki de hani ilk festival bile henüz başlamamışken bu soruyu sormak biraz yersiz hani biraz da erken ama e, sonrasında evrilice e, sanat ...noktası nedir Karadeniz Müzik ve Sanat Festivali'nin? Muhakkak filmler olacak. Hı hı. Muhakkak ki... ...görsel sanatlar bu işin içinde olması... ...gerekiyor. Benim de zaten... ...buna ağırlık vermek istiyorum. Benim de yakın olduğum bir alan... ...görsel sanatlar ve film. Hı hı. Ve... ...bu sene daha geleneksel... ...gidiyor mesela müzikler. Bir sanatçı... ...dışında... Ee, bunu da bir parça dinleyeceğiz Mariana Sadowska'dan. Onun dışında çoğu sanatçı geleneksel yani kendi etnik kökenlerine çok bağlılar o şekilde. Buna da değer veriyoruz. Ee, diğer festivallerden zaten farkımız hep böyle oluyor. Karıştırıyoruz yani. İleride neden hip hop olmasın mesela. Ee, ben tamamen açığım dans kesinlikle ben o, onu da... ...görmek isterim. Hı hı. E, bu Yani gerçekten... ...açmak e, ileride bu... ...düşüncemiz tamamen serbest... E, ...ve... ...hiçbir şeye bağımlı değil yani. Hı hı. Sanat, akla ne geliyorsa... ...hepsi girebilir. Heykel, hepsi girebilir. E, tiyatro olabilir. Tabii. Biraz bunlar... E, ...bizim hayal gücümüzü... ...hiç zorlamıyor. Gerçekten... ...gönlümüzde var. Fakat... E, ...bütçe zorluyor. E, gerçeğimiz evet. o. E, ve... Gerçekten mütevazi bir şekilde başlıyoruz bu sene. Ee, zaten Yeşil Yeli'ye de o şekilde başladık. Yani hı hı. gönülden başladık biz. Buna. Evet. Çok cüz iyi bir, e, bir destek vardı. Hı hı. Ayrıca şunu da belirteyim yani festival bu sene, umarım geçen sene nasıl, gelecek sene nasıl olur bilmiyorum ama ücretsiz. Bütün bu çok önemli etkinlikler, bir nokta. Etkinlikler ücretsiz. Ee, ayrıca yani e, müziğin dışında bir ...panel düzenliyoruz, onunla da konuşabiliriz. Evet. Yani. Onların hepsini konuşacağız. Biraz programdan da zaten ayrıntılı artık bahsetmeye başlayalım ama biraz önce mesela dediğiniz bu sanat çizgisi hem sizin yıllar içinde gelen hem tabii Yeşilyarlı'dan da bağlantılı olarak gelen kişisel ilişkiler sayesinde mütevazı diyorsunuz ama o kadar da mütevazı olduğunu söyleyemeyiz aslında. Altı ülkenin müzisyenlerini bir araya getirmek aynı saniyede iki gün içinde. Bütçe mütevazi. Evet, ya, evet o bütçenin içinden böyle bir şey çıkarabilmek evet. kolay bir şey değil. Bir de... ...görsel sanatlarda film nedir? Mesela ben yanlış hatırlamıyorsam... ...sizinle daha önce konuşmuştuk... ...bir tane de ilginç bir film gösterimi olacak... ...belki ondan önce bir Olacaktı. Olacaktı. Ha, ...o iptal oldu... E, e, ...yani artık yok e, şeyde... E, ...bir telif hakkı... E, ...sorunu Anladın. çıktı... E, ...onu da zamanında... ...yani e, gerçekten zamanımız yok... ...onu halletmek Hı. için... E, ...ben genellikle... E, ...ya yani çoğunlukla... diyeyim Amerika'da... ...kalıyorum... Artık onu gelecek seneye kesinlikle koymak <gülüyor> üzerinde tamam. söz veriyorum. Tamam o zaman gelecek <gülüyor> <Bilim> daha elimizde <gülüyor> ama bekliyor. Tamam seni o zaman konuşacağız o <gülüyor> konuyu. <okuluyor. gülüyor> Şimdi biraz müzik dinleyelim ama Baysa Arifovska ile başladık. Ee, bu esasında bu senenin 7. Yeşil Yayın'ın da önemli konuklarından Makedonyalı bir mümkün enstrümentalist deniyor sanırım. Evet. Ee, pek çok enstrümanı çalıyor. Ee, onun grubundan bir parça dinledik, dinledik. Ee, bu yeşya ile solo olarak geldi baysa evet, hı hı. tek başına geldi hı hı. Ee, uygun şekilde o, o orada o şekilde değerlendirdik ama şimdi grubuyla geliyor ee, kendi bir grubu var ee, ismini e, baysa, Thay evet. ee, baysa Arif foska o amala Baysa A ve e, dostları arkadaşları grubu Hı. Diye e, tamamen bu Romani didinde yazılmış bir şey yani e, Baysa Makedonyalı fakat e, Rom, Roma, hı hı. E, Romani, Romani. Denen. Hı hı. Türkiye'de. Evet, evet o, hı hı. On, e, onun arkadaşlarıyla birlikte e, çıkardığından Veleşko Zaraf isimli parçayı dinlemiştik. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz bu festivalin içinde biraz daha füzyon diyebileceğimiz e, bir müziğe kayan Mariana e, Sadowska'yı geçelim. Sonrasında sizden ayrıntılı olarak kendisinden biraz daha bahsetmenizi rica edeceğim ama önce bir dinleyicilerimizle birlikte parçayı o, dinleyelim. Ö, füzyon kelimesi biraz e, tam uymuyor. E, gerçekten olağanüstü bir sanatçı. Hı hı. Ses olarak, ses sanatçısı gerçekten. Evet. Sesini müthiş kullanan bir kadın. E, dinleyelim. Yani. Tamam en dinliyoruz. <gülüyor> Kupala. Kupala. Naivana eva Naivana kula na yvana, kumala, Na yvana, Ти купала вечерало, ти купала начувало, що ти лети Evet, <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir ses. Ee, evet. Ben, e, Mariana Sadowska e, uluslararası bir sanatçı, Almanya'da yaşıyor, Ukraynalı <gülüyor> ve e, müziği anneannesinden öğrenmiş. E, tamamen geleneksel olarak öğrenmiş <gülüyor> ve ona çok değer veriyor. Ama kendi müziği başka bir müzik, yani onu Uyguluyor bence. Yani onu yansıtıyor bir yer. o O annesini yansıtıyor. Kendi sesinde. Ama kendine göre yansıtıyor. Evet. E, ve yorumu e, oldukça e, çarpıcı bir yorumu var. E, Marina Sadowska'yı e, kısmak, e, fade out etmek biraz zor. <gülüyor> Gerçekten zor. Çünkü bir dahaki saniyede ne yapacağı belli değil. Evet. ...ve şaşırtıcı bir yani... ...çarpıcı ve şaşırtıcı bir sanatçı. Ee, görsel yani... ...sahnedeki e, prezansı da o şekilde... yani hı hı. ...bize gelince... grubuyla gelmiyor... Ee, ...solo bir harmonium... ...denen bir enstrümanı var... ...Hint kökenli bir enstrüman... Hı hı. ...körüklü, e, akordiyon... ...gibi fakat tuşlu... ...üzerinde tuşları var piyano gibi... Hı hı. ...onu çalacak. Ee, Sesiyle birlikte... ...sesiyle birlikte oldu. evet... Hı hı. E, daha da yani daha da etkili oluyor neredeyse. Evet. Piyano olmadan falan, gitar olmadan daha da yani tamamen sesin gücünü onun neler kadir olduğunu görebiliyoruz. Hı, hı Çok müthiş yani herhalde dört oktavlık bir ses dinleyeceğiz. Evet. Hani... Bizim işte parçayı dinlerken hani acaba süremiz yetecek mi diye konuşuyorduk ama gerçekten sonunu dinledikten sonra ben de öyle düşündüm. ...kessek olmazmış zaten evet, o parçayı. Biz az konuşalım. <gülüyor> <Müzik gülüyor> ama onu, onu bizim <gülüyor> yerimize. <gülüyor> <gülüyor> evet ama bir araya gitmek zorundayız şimdi. Bu aradan sonra... ...Karadeniz Müzik ve Sanat Festivali'nin... ...Kutay Derinkua ile konuşmaya devam edeceğiz.